ve ala alihi ve ashabihi قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> Niye aktıyorlar bakan niye bakmıyorlar? Hayır bu yine şey manzette durdu Toplantılara gelmiyor. Ne malzeme olacağız ya Min doonikum la lunikum ila aakhir <gülüyor> alayh salatullahul a'zim وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ رب شرح لي صدري ويسر لي أمري ذحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اكرمنا Tehmen nebiyyin ve hıfval mürselin ve ilhamen melâiketilmukarrebîn. Amin. Ve kâlel-nebiyyü sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem En tebmin ve malaiketîhi ve kütbîhi ve resûlîhi. İla âkîr el hadîth. Çabak resûlullah ﷺ, Cemaat. Elkema, Cemaat. Cemaat. Cemaat. Cemaat. Cemaat. cemaat-i <Gülüyor> Geçen dersimizde de ifade etmeye çalıştık. Müslümanların mutlaka Müslümanla kafirin farkını kavramaları gerekiyor. Bunda ısrar ediyorum. Bu kelimeyi veya bu cümleyi tekrar tekrar ifade ediyorum. İşin temeli burası. İşin temeli burası. Görüyoruz ki Müslüman olmayanlar Müslüman olmayanlar İster açıkça kafir olsun, aşikare ben İslam dinini din olarak kabul etmiyorum, din olarak tanımıyorum diyen açık kafir olsun, isterse zahiren Müslüman görünüp içinden İslam'ı inkar eden gizli kafir olsun, münafık olsun kafir eşittir münafık. Yani münafık kelimesini sakın yumuşatmaya kalkışmayalım. Hani dedikoduculara, söz gezdirenlere münafık tipli bir adam diyoruz biz işi hafife alıyoruz. Kur'an'ın bahsettiği münafık gizli kafir demektir. Ve en tehlikeli kafir tipi demektir. Hem aldatıcıdır Müslümanları hem de için için İslam'ı yıkma mücadelesini veren insanlardır bunlar. Kafirler ve münafıklar kendileri için Müslümanları büyük bir tehlike kabul ediyorlar. Kafirler, açık kafirler ve gizli kafir dediğimiz münafıklar her vesileyle, her fırsatta diyorlar ki Müslümanlar bizim için tehlikedir. Köktenci diyor, radikal diyor, bilmem, mürteci diyor, irtica diyor. Bütün bunlar doğru inananları, yani Müslüman olanları, tehlike kabul eden adamların iddiasıdır bunların varlığı bizim için sıkıntıdır diyorlar. Kafirler bunu söylüyor. Fakat bir türlü Müslümanlar Müslümanlar bir türlü kafirler ve münafıklar bizim için tehlikedir demiyorlar. Demiyor yani Müslümanlar. Bunu açıkça konuşmamız lazım. Camiye geleni de bu görüşte gelmeyeni de bu görüşle biz onlara baktığımız zaman efendim hepimiz insanız e kafir de bir insandır münafık da bir insandır gözüyle bakıyoruz onlar bize baktıkları zaman başka türlü bakıyorlar muhakkak aradaki bu farkı kavramamız lazım bileceksin ki kafir şu üç şeyin hastasıdır. Geçen dersimde söyledim ayete dayanmak suretiyle وَاِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْاَرْضِ دِيُفْسِدَ <دَفِيه> fiha. Kafir veya münafık yeryüzünde herhangi bir iktidarı eline geçirdiği zaman bu siyasi iktidar olur. Ekonomik iktisadi bir iktidar olur yani servet üstünlüğü olur kültürel yönden olur ilmi yönden olur hangi yönden olursa olsun kafir mutlaka üç şeyi yapacak bir yeryüzü çapında dünya çapında İslam'ı yıkıcı çalışmaların içinde kendisini bulacaktır dünyanın neresinde efendim Tunusunda, Cezayirinde, Amerika'sında, Kanada'sında, neredeyse yeryüzünün neresinde İslam'ı yıkıcı bir çalışma varsa o kafir ve münafık, güçlenen kafir ve münafık mutlaka onlarla organizeli, işbirliği halinde yıkıcı çalışmalarına katılacak. Bakıyorsunuz Türkiye'dekilere bir İsrail'le işbirliği yapıyor, bir Amerika'yla işbirliği yapıyor, bir Avrupa topluluğuyla işbirliği yapıyor. Hedef bir çünkü. Yani kafirin yerlisi, yabancısı yok. Kadir, kadirdir. Efendim, Ahmet adıyla kafir, Abdullah adıyla kafir, Mişon Fatih adıyla kafir, bir şey fark etmez. Bunlar, yeryüzü çapında, dünya çapında... Kur'an-ı Kerim buyuruyor. işbirliği yapacaklar ve İslam'ı yıkıcı çalışmaları hızlandıracaklar. Nasıl oluyor işte Türkiye'de yaşadığımız gibi can. Hiç örnek aramanıza lüzum yok. Yaşananları düşünmek yeter size. Ne oluyor? Birinci hedefleri bu. İkinci hedefleri nedir? Müslümanları, inananları iktisaden Maddeten çökertmek mutlaka müslümanlar fakir düşmelidir maddi çaresizlik içinde ekonomik çaresizlik içinde olmalıdır niye? fakirin her zaman zengine ihtiyacı var zor oyunu bozar biliyorsunuz el açacaktır Fakirle zengin iki insan arasında bunu düşün, iki toplum arasında düşün, iki devlet arasında düşün. İşte günlerdir izliyoruz maaş meselesini, memur maaş zammı. Kime söz vermişler? IMF e sözlüdürler bunlar. Dünya Yahudi teşkilatı, dünya ekonomisine hakim teşkilat. Yani ona verilen sözü tutabilmek için bir memleket bakabilir önemli değil. Olay olay bu yani şimdi Kur'an ayetleri bugün inmiştir, bugün konuşuyor bunlar. Zaten bugün ayet inse gene bunlar yine başka türlü immez. İşte inen ayetler olayların çözülmesi lazım. Memura çaresizlik içinde fakirlik içinde bugün hiç kopmayın. Zekatlarınızı rahatlıkla devlet memurlarına verebilirsiniz. Hakir dediğiniz tabaka memur tabakasıdır. Bunlar hakikate fakir. Yani geçiniyor ama zar zor geçiniyor. Binbir sıkıntı içinde, çaresizlik içinde geçiniyor. Hakirin tarihi budur zaten. Miskin evinde bir günlük yiyeceği olan adamdır. Fakir bir günlükten fazlaya sahip ama çok zor geçiyor. Şimdi düşünün adamın maaşınısı 15 milyon bir profesör, bir doktor 15 milyon alıyor. Adamın 30 milyon maaşı var. Öyle mi? Kira verecek, bu hasta olmaz diye bir şey yok. Yani bu her şeyini satsın diyorlar buna. Karısını da satar, kızını da satar, her şeyini satar bu adam. Mecbur olur çünkü. Mecbur olur. Niçin bunu yapıyor? Her zaman hükmedebilmek için. Ve yuhlikel herz. Kur'an ayeti bu. Söylediklerim benim şahsi görüşüm değil. Kur'an'daki hükmü yansıtıyorum. Bunların mücadelesi nedir? Müslümanları iktisaden, maddeten fakir düşürmek. Ve onu fakirleştirecek dilediği gibi hükmedebilmek için. Dilediği gibi şekillendirebilmek için. Dilediği gibi hükmedebilmek için. Olay bu. Ve üçüncü hedefleri nedir? Yeni nesil. Paranı elinden alacak, oğlunu, kızını, torununu da alacak senin elinden. Evet, babası gene sen ol. Annesi gene annesi olsun. Elinizden geldiği kadar siz harcamayı yapın, masrafı yapın bu çocuklara ama onların düşüncelerini biz şekillendirelim onların beyinlerini biz dolduralım diyorlar bu adamlar diyorlar ve olay Türkiye'deki mücadele budur ikide bir geliyor bilmem filan vakıf basıldı ne var burada ya ne, ne olmuş yani o vakıf ya bir Kur'an kursu çalıştırıyor. Yahut yüksek tahsile devam eden fakir birkaç öğrenciye okuma imkansızlığı içinde olan birkaç öğrenciye burs veriyor. Eğitimde harçlık veriyor. Veya da mahallesindeki fukarayı gözetiyor. Aç, sevel insanlar var. Fakirler, yetimler var. Yani vakıf dediğim budur. Bu ne yani? Bunun nesi irticadır ki bu takip edilir? Ama bu memlekettekiler dışarıdakilerinin oyuncularıdır. Piyonlarıdır, aktörleridir. Asıl o süflör dedikleri, yani fısıldayarak konuşan birisi var tiyatro sahnelerinde. Sahneye çıkan artist, evet ezberler söyleyeceği şeyleri ama unutmasın diye arkadan birisi söylemesi gereken cümleleri tekrarlar. Ona süflör diyorlar batı alınan bir kelimeyle. Gizlice konuşuyor arkada. Asıl ipleri çeken başka. Kim bunlar? Yahudi ve Hristiyanlar. Bir başkası olamaz. Yahudiler ve Hristiyanlar ipleri çekiyorlar. Ve biz de ne yapacağız, nenin mücadelesini veriyoruz belli değil. Böyle bir şaşkınlık içinde elimizdeki fırsatları da değerlendirmiyoruz bu zaman öyle dediler böyle dediler şimdi kontrol ediyoruz yaz mevsiminde yaş haddi aranmaksızın herkes çocuğunu Kur'an okuması için bir kısım ilmihal bilgilerini alması için camilere gönderebilir soruyorum arkadaşlara çok mu kalabalık bu sene yok cemaat belahip ekleyin yani Kur'an'ın naklettiği musibetler şu bizim karşı karşılaştığımız şeyler işte Mekke'de fil ordusu helak oldu ya Mısır şarjısının ondan bir farkı var mı yani ne oluyor ya bilmem Batı Karadeniz'deki sel felaketinin bundan ne farkı var Adana'daki zelzelenin farkı ne yani bunun hakkında ayet inmedi diye. İnen ayetler ne için indiler yani? Değerlendirmiyoruz biz. Bakın olayları değerlendirmiyoruz. Şimdi o başörtülü kızların, başörtülü kızların son günleri bu. Son günleri. Yani bu kızı okumak istiyorum diyor, cehaletle mücadele edeceğim diyor. Buna hangi zihniyet buradan içeri sokmuyor Allah aşkına? Bunlar oluyor aydın ileri görüşlü oluyor bu okumak isteyeni kapıdan geri çeviren zihniyet ileri görüşlü oluyor okuyacağım diyen karanlı düşünce oluyor bunların bunların sebibi kim biz şu camideki cemaat böyle aciz güçsüz çaresiz gibi görünüyorsunuz değil mi? Vallahi sorumlusuzsunuz. O sorumlular biziz, bir başkası değil. Yani siz derken ben kendimi ayırmıyorum. Hep birlikte mesulüz. Şu ülkede kaç kişi zina ediyorsa bize de bir pay var. Bunda. Kaç kişi içki içiyorsa, kaçı kumara bulaşıyorsa, kaçı cinayet işliyorsa bunların sorumluları arasında biz de varız. Niye varız? Ee, bu işlere Mani olacak adamları seçiyor musunuz size Allah aşkına? Kimi seçersiniz siz? Sizin basiretiniz nerededir o hücrenin içine girdiğin zaman Allah'tan başka seni gören kimse yok. Vicdanınla baş başasın orada. Ne polis görüyor, ne şu görüyor, ne bu görüyor. Hangi vicdanla gidiyorsun o kafire, o yatıyorsun sen Allah aşkına. Ve çıktıktan sonra nenin müdafasını yapıyorsun? Ben siyaset için söylemiyorum. Bana oyu at demiyorum. Benim, Ama budur bu Müslümanlar. Budur. Yine gelecekler şimdi. Seçim tartışmaları var. Önünüzde gelecekler. Bugün her şeyinizi yok etmeyi hedefleyenler bir iki maşallah inşallah şöyledir böyledir diyecekler. Oylarınızı toplayıp gidecek. Bu kadar şuursuz Müslüman olmaz. Olur, olursa böyle olur işte. Bu şuursuzlar topluluğunun ülkesi de böyle olur. Başka türlü olmaz. Niye o 1 Mayıs olaylarında birçok yer tahrip edildi? O ne mahallesidir o? Gazi mahallesi. Nerede bunların failleri? Yine zavallı ehli sünnet görüşü birkaç polis mahkemelerde sürünüyor. Ehli sünnet görüşü birkaç polis süründürülüyor. öbürleri çok yok ortalıkta. Nerede bunlar? Gözünüzü açacaksınız. Bana dokunmayan yılan bin yaşar. Yaşasın diyorsun ya, yılanın dokunmayanı olmaz. Yılan, yılan. Yılan ortadan kalkarsa kurtulursun. Yılanın dokunmayanı yoktur. Yılan yaşadığı müddetçe senin için hayatı ilgilidir. Bunu bilesin. Bunları şunu düşünüyorum. söylüyorum. <gülüyor> Artık biz iman ve küfür kavgasını veriyoruz. Bu arada gelişen olaylar, memlekette konuşulan, tartışılan meseleler Müslümanları da tedricen kafirleştiriyor hissettirmeden kafirleştiriyor nasıl haramları tekrar ede ede bize evet demeye başlıyoruz yani o tartışmaların içinde buluyoruz kendimizi evet deme noktasına geliyoruz bakıyoruz ki harama helal demişiz hep söylüyorum iş adamları size söylüyorum iki örnek var zenginlerin başlarının korkunç belaları var ama iki bela var ki hiç tartışmasız oturmuştur bunlar. Bunlardan Allah kurtarsın. Birisi kadın çalıştırma. Kaç kişi kurtuluyor bunlar? Hiç. Hem de seçmece alıyorsunuz el alemin karısını, kızını. Bunun hesabını kendi namuslarınızda vereceksiniz. Allah adili mutlaktır. Mutlaka bu senin soyundan çıkacak. Sen onun karısını, kızını, gelinini, nişanlısını çalıştırıyorsun. Hesap tutturuyorsun, kitap tutturuyorsun, sekreterlik gel. Ben namusluyum. Senin müşterin ne alemdedir? Ölür işin ne alemdedir? Burada namus pazarlanıyor. Başka bir şey yok. Bakıyorum şimdi, yolda gelirken bakıyorum, kadınların giyimine bakıyorum. Bunun maaşı bu kıyafete yeter mi Allah aşkına? Aldığı ücret düşük. Vallahi üç ayını verse bu kıyafeti alamaz. Nasıl alıyor bunu? şeyler feda ederek bunu alıyor. Hepimiz birlikte namusları çiğniyoruz. Başınızda bu bela var bir. Efendim işte benden başka kimse girmiyor. Sen erkek değil misin ya? Sen melek mi oldun ya? Ne oldun ya? Anan çalışmamıştı, aç mı kalmıştı? Minen çalışmamıştı, aç mı kalmıştı? İmza atamayan kadınlar karalıcılar gibi yaşıyor, okumuş üniversite bitirmiş olanlar sürünüyor, sürünüyor. Yani hadise ortada. İkincisi Faiz öyle bir oturmuş ki hiç tartışmazıyor. Bu cemaatin önemli bir kısmı rapucu, evet? Çekin parasını saklıyor bugün cuma günü çekini ödemesi lazım atlatıyor cumartesi pazar onu repoya veriyor bu imanla bağdaşmaz bunu bilirsiniz cemaat bu imanla bağdaşmaz bu açık bir zulümdür bugün karşılaştığımız zulüm içimizdeki zulmün dışa vurmuş şeklidir içimizdeki fikirlerin dışa yansıması şeklidir şu gördüğünüz zalimler. Şu mücadele ettiğimiz yüklüğümüz zalimler bizim içimizdeki o zulüm düşüncesinin canlanmış şeklidir. Bir başkası değil bunlar. Sen böyle olmasan bu böyle olmaz. Hazreti Ali'ye itiraz edilmiş. O büyük sahabilerden birisi. Sanıyorum Hazreti Talham, Hazreti Zübeyr mi? Birisi demiş ki Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer zamanında hiç ihtilaf yoktu. Her şey sütliman, yerli yerinde gidiyordu. Bu Osman'la senin zamanında, radıyallahu anhuma niye bu kadar ihtilaf oluyor? Hz. Ali radıyallahu anhuma cevaben demiş ki Ebubekirle Ömer'in Hazret Ali radıyallahu Ali gibi anhuma niye Onlara biz yol gösteriyorduk. Osmanlı pehim müşavirleri de sizsiniz demiş. Yani böyle bir cemaat böyle netice veriyor yani. Harama helal demiş. Yani burnundan kıl çekebilir misin bu faizcilerin? Bu işlediğin haramdır diyorsun adama. O hala fevil getiriyor. Bu efendim, enflasyon farkıdır bilmem. Ve Allah'ın kitabı ortada duruyordu sana filan cemaat fetva veriyormuş filan hoca fetva kim söker mi bu hocalar ya kim bunlar fetva veriyor sana Kur'an bütün çıplaklığı ile ortada dururken hadisler ortada dururken sen kimden fetva alıyorsun Allah'ın haram dediğini haram kabul etmiyorsun peygamberin haram dediğini kabul etmiyorsun filan hoca efendi böyle demiş göreceğim seni Ahirette şefaat için bakayım. Muhammed Mustafa'nın yanına mı gideceksin, o hocanın yanına mı gideceksin? O zaman görüşeceğiz. Ve kimden fetva alamayacaksa zaten ona da sormuyor. O tahmin ediyor. Bu fetva vermez diyor. Ona sorma. Böyle din mi olur Allah aşkına ya? Hiç değilse günahımızı kabul edelim. Evet. Ben bir yanlışlık yapıyorum. Hata işliyorum günah işliyorum. Allah beni affetsin. Haramı haram kabul edin hiç olmazsa. Bir de haklı çıkıyor. Yani güçlü çıkıyor. Sen ne anlıyorsun diyor bu işten canım. İyi. E? Bizden söylemesi bize tebliğ düşer. İman ve küfür mücadelesi diyorum. Ve şunu ifade etmek istiyorum. İnanmak, iman etmek zor bir iştir kolay bir şey değil. Fakat imanı korumak çok daha zordur. Elde edilen imanı korumak ise çok daha güçtür. Bir hadis şerifi tekrar ediyorum, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, inne beyne yedeği saati fiten. Cakıt a illeilil Kıyametin vukuundan önce, kıyametin kopmasından önce gecenin karanlıklarını andıran fitneler zuhur edecektir. Gecenin karanlıkları gibi böyle üst üste yığılmış, çok korkunç fitneler ortaya çıkacaktır. Aldatıcı, yanıltıcı, inkara sürükleyici, küfre sürükleyici olaylar çıkacak olur ki yüz bihor raculü müminen büyümsi kafir. Beyümsi müminen ve yüz bihor kafir. Kişi sabahleyin Müslümansa akşama kafirdir. Yani sabahtan akşama kadar imanını koruyamıyor. Öyle çetin şartlar gelişiyor. Akşam Müslümansa sabaha kafir çıkıyor. Nedir belirtisi o günün belirtisi? bir arz min dünya kali kişi basit bir dünya menfaati karşılığında dinini satıyor diyor peygamberimiz yani küçük bir menfaat için adam rahatlıkla dinini ne vazgeç satabiliyor ya e bakın olaylara bakın toplumun yaşadığı şartlara bakınca Öyle değil mi ya? İmanımızı korumamız lazım. Müslüman kalmanın mücadelesini vermemiz lazım. Bir kişinin imanlı kalabilmesi için, imanını muhafaza edebilmesi için, imanının devam ettiğine hükmedebilmesi için Elü Sünnetler Cemaat, alimlerinin tespit ettiği sekiz şart var. Sekiz şart. Bu maddeleri daha önceki derslerimde ben tekrarladım. Ama nerede duruyor bunlar bilmiyorum. Tabi uçuyor mu, yerinde duruyor mu? Kalanlar da var. Bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Yaşadığımız olayları gördükçe irkiliyor insan. İmanın şartı altı değil miydi? Bunu sekiz miydi? Bunu 8 e mi çıkattınız? Altı şeye inanmak şart, yani mümin olmak için altı esası kabul etmemiz lazım. Bu altı esas'a inanmanın makbul olması için, geçerli olması için, inanmış sayılmamız için ayrı resit edecekler. İnandın mı? İnanmadın? Mı? Bunun senin tarafından da bilinmesi lazım katında yapılan bir imanın makbul olması için bu yerli yerindedir, bu iman tamdır Genebilmesi için aranan sekiz şarttan birincisi iman devamlı ve sabit olmalıdır. Birinci şart. Devamlı ve sabit olmalıdır. Şimdi bazı politik şahıslar görüyorsunuz siyaset sahnesinde vaktiyle onları çok farklı biliyordunuz haklı tanıyordunuz diyorsunuz ki şimdi ya hiç bu adam böyle birisi değildi daha önceki düşünceleri ticziyatı itibariyle evet o gün öyleydi bugün başka iman devamlı ve sabit olmalıdır yani altı iman esasını kabul ediyorsun değil mi Kaç günlüğüne kabul ediyorsun bunu? Kaç aylığına, kaç yıllığına Allah sana ne kadar ömür vermişse o ömür boyunca bu imanın devam etmesi lazım. Muhakkak olan, geçici olan inançlar geçerli değildir. Yani bugün Müslüman olan bir adam ben beş sene sonra, 10 sene sonra neticeye varayım, şu sonucu elde edeyim vazgeçerim diyorsa o bugünden itibaren kafistir. O Müslüman filan olmuş değildir. Bir çekerim. Siyaset sahnesinde dolaşanların çok önemli bir kısmı bu sınıfa giriyor. Maalesef. Siz ne aldanıyorsunuz? Adamların isimlerini aldanıyorsunuz öyle güzel isimler vermiş ki o güzel isimler onların değil onların müslüman olan annelerinin babalarının güzelliği o isim kendinde o güzellikten eser yok bir de konuştuğu dile bakıyorsun benim gibi konuşuyor diyor Ve abdullah ürey münafıkların başı hazreti muhammed gibi konuşuyordu ama o da fasih bir arapça konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem ama Kur'an ayetleri baştan sona bu adamın kafirliğini ilan ediyor. Senin dilini konuşması neyi değiştirir acaba? Bir de bizi neresi yıkıyor? Bu benim hemşerimdir diyor. Şifrin hemşeriliği olur mu? Baban da olsa kabir o senin düşmanındır. Karın da olsa o senin düşmanındır. Oğlun da olsa kızın da olsa olmaz. Hemşerilik hatırına azının kafirleri seçer bu millet. Hemşerilik hatırına böyle bir iman olmaz. İman birinci şart. Yaptığın imanın makbul mü, geçerli mi, Allah katılına bir değer taşıyor mu, anlamak istiyorsun. Diyeyim. Bir de bak, devamlı olmalıdır. Yani niyetin şu, Ya Rabbi bana kaç yıl ömür verdiysen onu sen biliyorsun olan ömür müddetince benim inancım bu. Hatta ölümümden sonra ebedi hayattaki inancım da bu. Yani dünyada Allah birdir de öldükten sonra kim olacak Allah? Dünyada yaşadıkça Hazreti Muhammed Allah'ın son peygamberidir. Ölümünden sonra Hazreti Muhammed peygamber olmaktan çıkacak mı? Aşağı aynı inancın sonsuzluğa taşınması lazım. Bu son derece mühim bir şart. Devamlı ve sabit olmalıdır. İkinci şart imanın varlığının alameti, makbul olduğunun alameti olmak üzere ikinci şart inandığımız hükümlere nereye iman etmemiz gerekiyorsa amenti içindeki altı esas diyoruz. Bunlara yüzde yüz ölçüsünde yani tereddütsüz iman etmemiz lazım. İman hiçbir bulanıklık, hiçbir şüphe götürmez. Yüzde yüz. Yani Allah bir midir? Bir midir sorusu yok. Allah birdir. Bu arada hiçbir tereddüt yok cenab Hakk'ın peygamberleri haktır. Öldükten sonra dirilmek haktır. Yani hiçbir iman esasında en küçük bir şüphenin, en küçük bir tereddüdün, en küçük bir bulanıklığın biri olmayacaktır. Yüzde yüz inanacaksın, tam bir kesinlikle iman edeceksin, tereddütsüz iman edeceksin. Şimdi biz, çok adamlar görüyoruz. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor da, canım geri gelen de yok diyor. Böyle araya bir laf sıkıştırıyor. Böyle başı yarılmış, dişi kırılmış. Ne bileyim, şurası yanık, burası yanık. Azaba uğramış belirtilerine sahip kimse de geri gelmemiştir diyor. Bu bir tereddüt alametidir. Bu bir şüphe alametidir. Böyle şey olmamalı. Allah muhafızı etsin. Kesinlikle iman etmeliyiz. İman ettiğimiz şeylere Allah vardır. Onun melekleri vardır. Kitapları vardır. Peygamberleri vardır. Kaza ve kader vardır. Öldükten sonra dirilme vardır. ve Bunların ayrıntıları, hafsilatıyla dindeki bütün hükümlere tereddücüsüz iman edeceksin. Acaba cinler var mı? Acaba cinler var mı? Melekler var mı? Böyle şüpheler olmaz mı? Kur'an'ın var dediği her şey var. Peygamberin haber verdiği her şey var. Yok dediği de yoktur. Bunlar çok ileri görüşü geçinirler. Açın gazeteleri her gün. Falk sütünü vardır orada. Borçlar vardır. Ben şu borçlarım öyle iman etmiş ki Kur'an'ın öyle imanı yok. Borçlar uyuşuyormuş. Hepsi yalan uydurmaz. Vallahi sebeden tırnağa yavarlı. O koskoca gazeteler her gün bundan çıkıyor. Amanatların parası verdi Yani bir şey yapacak inanmasın. Ne bu? Nereden çıkarıyorsun bu uydurma asılsız iddialar? Peygamberin haber verdiklerine inan. Ama onlara tereddütsiz iman ediyorsun. Şuraya gidin bakın. İnanç namına nezi var? Filan yerde bir cinci var. Aleyhinde bulunur. Ama gidin bakın. Ne bunu kapılarında? Bir açtırıp baktıracakmış ne yaştırıp baktırıyorsun bakayım o cincinin başı dersten çıkmıyor oğlu bir tarafta kızı bir tarafta karısı hasta bir de bu adam kendini bir şu kitaba soksun ve bir görsün kendisini ya nedir kendi derslerini çözemeyen adam senin derdini nasıl çözecek ya merhum Ziya Paşa'nın çok güzel bir beyti var anlar ki Laf ile aleme verirler, nizamat. Bin türlü teseyyük bulunur hanelerinde. O adamlar ki lafla sözle dünyaya düzen getirirler. Önlerinde bin bir türlü delaman, musibet var, böyle çözümsüzlük var diyor. Kendi problemlerini çözememiş, dünyanın problemlerini çözmeye kalkışıyor. Bu cincireyi bu sahtekalardır. Para suzağı. Ama bu cemaate ne diyesin, ayet okursun inanmaz. Bana Bila böyle dedi, diyor ya. Hiç bir şey söyleyemez. Bunların hiçbirinin aslı yok, asları yok, uydurma yalan. Dinde sihir var. Din sihri kabul ediyor. O çözülebilir. Bu bir tedavi metodudur. Ruhi hastalıklar için Kur'an'dan şifa ayetleri okunur. Bunlar ayrı. Kızımı verecekmiş filan bakalım hayırlı mı olacak orası. Bir baktırıyor Hoca Efendi'ye vereyim mi yer miyim? Yapmayın Allah aşkına ya. Böyle uydurma yollara girmeyin. Ama bu cemaatin işi ne görüyorum bunları? Arada bir bana da geliyor adam. Şöyle bir sıkıntım var diyor. Bakabilir misin diyor. Bakarım ama yüzüne bakarım diyorum. Böyle bir şey yok. Benim böyle bir kitabım yok. Benim kitabımda böyle bir şey yok merkezi yakıştırma tereddütsüz iman edeceğiz imanı korumak için dinin getirdiği hükümlere iman esaslarına tereddütsüz şüphesiz tam bir kesinlikle iman etmeliyiz birincisi iman devamlı ve sabit olmalıdır ikincisi inandığımız esaslara Tereddütsüz tam bir kesinlikle inanmış olmalıyız. En küçük bir şirtenin, tereddüdün yeri olmamalıdır. Şimdi cemaat, bakıyorum birçoğunuz uyuyorsunuz. Niye uyuyorsunuz? Bu kadar ciddi bir mesele anlatıyorum ben burada. Uyuyanlar, bir uyanın bakayım. Etmeyin ya. Bak, hikaye anlatsam gözleriniz saltaşı gibi açılır ahiretinizle ebedi hayatınızla ilgili bir şey söylüyorum. Ciddi ya konu. Ciddi meseleler, uyku getirir tabi. Ama biraz gayret edin. Şöyle bizi istiyoruranla bağdaş kurun. Bağdaş kuranlar bizi şöyle bakın bir, bir toparlanıyor. Hep söylüyorum. Hem de gülüyorsunuz. Gülüyorsunuz. Aşağıza da gidiyor. Hava sıcak şimdi ya. Gevşiyor böyle. Gevşek davranıyor. Yarın kış mevsimine gireceğiz, üşüyecek, böyle düzülecek. Gene o arada uyuyacak. Yani yaz kış uyuyor bu cevabı. Yaz kış. Biraz uyamam. Tabii ben böyle söylerken sizin aranızda dinleyici olsam ben de uyurum ya. Yani. Fakat gayret etmek lazım. Biraz daha. Bu saydığım şeyleri sorarım sonra. İmtihan edebilirim sonra mahşup olursunuz ona göre Dikkatle dinlemeniz lazım. Üçüncüsü, imanın makbul olması için aranan üçüncü şahsı başlık olarak söyleyeyim. Nasıl inanacaksın ki doğru inanmış olasın? Herkes iman ediyorum diyor, hiç inanmam diyen yok. Ateist dediklerinizin de bir inancı var. Yani inanmamayı inanmak haline getirmiş adam hiçbir dine inanmayacağım diyor ya onu inanç haline getirmiş İnançsız insan yok nasıl inanırsan doğru inanmış olursun ehli sünnet vel cemaat mezhebinin ehli sünnetin ölçülerine göre inananın inancı geçerlidir yoksa ehli sünnete uymayan inançlar uymadığı ölçüde bozuktur. Uymadığı ölçüde bozuktur. Efendim işte 50 olmayanlar cennete girmez mi? Cennet benim değil. Belki bir torbih yapardım ben size ama cennete girenlerin girişi çıkışı benden sorulmuyor. Ben bir şey biliyorum. Hazreti Muhammed diyor ki La tedhulü cennete hattatü Siz inanmadıkça cennete giremezsiniz Muhammed'in tarif ettiği imana sahip olan cennete girer sallallahu aleyhi ve sellem ehl sünnet çok çok tekrar ediyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi inananların meydana getirdiği topluluktur peygamberimiz nasıl inanıyorsa öyle inanırsan doğru inanmış olursun Peygamberin inandığı şekli, ehli sünnet inancı diye tarif ediyoruz. Ehli sünnet el cemaat. İşte bunun üzerinde durulması lazım. Ehli sünnet üzerinde durulması lazım. Bu sekiz şartı sayacağız. Burada tekrar edeceğiz. Şimdi namazdan sonrası yani ezandan sonra beklet demek. Açma. Neye savaşını veriyor? İster aktif dirensi, aktif olarak, billi olarak, isterse pasif dirensin. Müslüman kalabilme mücadelesi veriyor. Müslüman kalabilme mücadelesi. dersin başında da söyleyeyim. Karşı taraf hedef edilmiş, bir bizi maddeten, iktisaden şökertmeye çalışıyor. Muhtaç hale getiriyor kendi emrine alabilmek için iki çocuklarımızı dinsizleştirme mücadelesi veriyorlar. Senin oğlan olsun diyor. Senin kızın olsun. Ama senin oğluna, senin kızına kendi inancını, kendi dinini aşılayamazsın diyor. Suçtur diyor bu. Ya ben kendi inancımı kendi oğluma aşılayamaz mıyım? Aşılayamazsın. Diyor. Ya ya benim dediğim gibi inanmak zorundadır, senin olur. Geçen hafta da söyledim, bu okullar, bu okullar Müslüman çocuklarını kafirleştirme kamplarıdır. Gözümüzün önünde çocuklarımızı alıyorlar ve orada insizleştiriyor. Ya yani niçin bırakmıyorsun, serbest bırakmıyorsun? Öğret! Küfrü de öğret, imanı da öğret, çöküp kendisi seçsin olmazdır. Ona da çekilmez, ona da Allah denmez, burada Kur'an okunmaz. E ne yapacaksın? Yani onlar böyle buyurdu diye, bu böyle mi gidecek yani? Kafir kendi küfrünü sürdürürken, sen Müslüman olarak kendi iman mücadeleni vermeyecek misin? Kendin Müslüman kalacaksın, ve oğlunu, kızını, torununu en azından eşini Müslüman tutabilmenin mücadelesine vermek zorundasın. Burada rütbeden, makamdan, maaştan, her şeyden geçmek zorundasın. Merhum şair Necip dediği gibi insandır sanıyordum, mukaddes yükehammal. Hamvallık sonunda ne rütbe var ne zaman. Böyle bir hamvallığı kabul edeceksin ki Sonunda rütbe yoktur. Mal da yoktur buna. Ücreti de yok, rütbesi de yok. Öyle bir amallıktır bu İslami mücadele bugün güçler karşılığında. Bunun rütbesi ahirette ortaya çıkar. Şimdi ne olacak bilmiyoruz. İnşallah gelecek İslam'ı bunda da şüphemiz yok. Bu 8 yıllık temel eğitim kanunuyla önümüzdeki yıl Kur'an kursları talebe Olabilir. Bakalım ortaokulu bitirenlerden Müslüman olan anneler babalar gayret edip de çocuklarını daha doğrusu ilk öğretim okulunu bitirenlerden bize gönderirler. Çocuğun ilk bitirdi. Bir yıl olsun Kur'an kursunda kalsın Kur'an içerini okusun öğrensin. Yeni bilgileri öğrensin de sonra yukarıya devam eder. Kaç Müslüman bunu söyleyecek bakalım ciddi bir imtihandasınız. Siz söyleseniz bile kaç Müslüman çocuk bunu kabul edecek? Kaç öğrenci? Ama şu anda elimizde bir kısım çocuklarımız var. Geçen yıllardan kalma en azından kelaynak kuşları gibi bunların nesi bitiyor. Bunlara sahip olmamız lazım. Şimdi uzatmadan biz davamızı sürdüreceğiz. Ve benim sizden istirhamım Filan yerde büyük bir bina yapıldı. Kur'an kursu diye yapıldı. İşte öğrenci bulan filan yerle bilmem ne yapıldı. Eh biz de kızarız. Özel ilk öğretim okulu açarız. Sakın açmayasınız. Müslümanlardan Kur'an kursu adıyla hava toplayan adamlar bunu başka tarafa çevirirse bu Müslümanlara en büyük ihanet sahilir. Allah sizi imtihan ediyor ki bir kişi de olsa öbür kişiye de o bina devam etmesin lazım. Evet. Sonra niye mücadele vermiyorsunuz? Niye hakkınızı aratmıyorsunuz Bu işin kavgası var. Söyliyorum. Türkücü Anadolu türnesi düzenliyor. Otur, konser vereceğim diyor. Dolaşıyorlar, türkü söylüyor. Şarkıcı dolaşıyor. Fiyatçası dolaşıyor. Niye eğitimci Kur'an-ı Kerim'e Kur'an kursuna İmam Atı'nın okulları öğrenci bulmak için niye kör körüne düzenlenmiyor? Anadolu'ya git. İlk öğretim Anadolu'nun birçok yerinde yürümüyor. Bir sınıflı okulda 8 sene geçer mi? Öğretmeni yoksuzu yoksuz yok. Aldatma ya bunlar. Şimdi benim istihamım şu. Henüz evimizde 5-600 öğrencimiz var. Biliyorsunuz ben İsmail'e Kur'an kursu meşgul olacağım. Bu işin hizmetçisiyim, kapıcısıyım. Sizin adınıza o hizmeti yürütüyorum. Hem oğlunu getireceksin, hem oradaki hizmeti fiilen takip edeceksin. Ben sana diyorum ki sen işine gücüne bak. Öbür işlerini yürüt de bana ihtiyacı olan konularda yardımcı ol. Ben senin adına bu işi yürüteyim. Bu kadar avantaj herkese verilmez, her zaman da verilmez. Ben şimdi bir istekte, istekte bulunacağım sizden. Bu fakir öğrenciler için, Allah rızası için, şeker konusunda, artık başka çağrı ben, yardımlarda şu bu sıkıldı, şeker peşim var. Benimle yıllık 400 çuval şekere ihtiyacım var. 400 çuval. Bugünkü öğrenci kapasitesine göre söylüyorum. Bir çuval şeker 10 milyon bir çuval şeker on milyon çok sıkı pazarlık yaparsanız işte yüz bin lira indirebiliyorsunuz, iki yüz bin lira indirebiliyorsunuz paran mertten böyle gösterebilirsem bak para burada dersen adam sıkılmıştır filan sizden bir el er çuval şeker para verin desem ben gideyim alayım desem belki bahane bulacaksınız bir çuval şeker on milyon efendim şimdi parasını verebilirsiniz bir kağıt ben bir çuval şeker vereceğim şimdi değil işte kağıtım adresim burada dışarıda çocuklarımız çıkışın sağında solunda sütunların dibinde oturacaklar biz zamanı geldiniz sizi gelir buluruz ya bir çuval şeker e ne yapayım başka benim şeker farkı yok bu çocuk da çay içecek Niye şekerden başladın bu işe? Öbür gıda maddeleri azaldı. Çaya kuvvet. Onu anlatmak için onun bir nüktesi var. Çaya kuvvet vereceğimiz için şekere ben güç veriyorum. Sizden birer çuval şeker istiyorum. Ama ben beş çuval vereceğim diyene kızacak halim yoksa. On çuval vereceğim der. Azasına da ihtiyacım var. Asgari bu kadar. Allah rızası için bir günde fasulya, bir günde belki pirinç kampanyası açacağım. Bu böyle olacak çünkü piyasada dolaşıp iş adamının yanına kadar gidip para almayı da limonlaştırdılar. Limonlaştırdılar, öyle sinyal veriyor. Böyle göz kırpıyor bilen, siz kaçtan gözden anlayan insanlarsınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz? İnşallah deni mahcup etmesiniz bu hizmeti birlikte yürüyeceğiz. Billahi fikr